Resulullah en çok bu yönde hazırlığını yapıyordu. Daha sonra bir de şairleri vardı Resulullah'ın. Adrana, bana size feda olsun. Yani müdürlükleri sözlerim de, de, de, de Bunlar da kimlerdi? Bunlar da karşıdan atan müşterilerin şiirle, elektrikli veya şiirle, müşterilerin itikadıyla oynayan insanlar vardı. Peygamberimiz aynı zamanda bunları da kullanıyordu. O zaman herkes kendi vakasını çok iyi anlaması lazım. Benim vakamda düşman bana karşı ne hazırlıyor? Bana karşı hazırladıklarından önce bir dediğim gibi, ilk başta silah, ondan sonra mazliyat, ondan sonra onun kendisine ilim adamları var. Yani ilim adamı derken şer'i ilimleri öğrenmiş, resmiyet dilinin mensubu, kafirlerin yerinde yer alan işte resmi var diyelim. Bunlardan var. Ondan sonra bunların yanında ne var mesela televizyonlar diyor, gibi insanlara çok çok ulaşıp insanların bozmaları var. Bunlar benzer şeyler. O zaman... Müslümanların silah yönünden hazırlıklarının olması lazım, para yönünden hazırlıklarının olması lazım. O beramları çürütebilecek seviyede kuvvetli ilme sahip insanların yetişmesi lazım. Aynı zamanda onların Müslümanlara ulaştığı gibi mesela televizyonu, radyoyu kullanıyorlar diyelim interneti kullanıyorlar. Müslümanların da bu noktada bir hazırlığının olması lazım ki tam mütekamil böyle sıkı birbirine bağlı gerçek bir hazırlık ortaya çıksın. Tabi bunların hepsinin vardığı son nokta da bildiğiniz gibi silahla mücadredir. Yani hitar dediğimiz şey, son nokta budur. Şimdi tarih boyunca cihazı temsil eden nokta budur. Asıl budur. Diğerleri de buna giden şeylerdir zaten, araçlardır yoksa gayet budur zaten. Bu diğer olanlar da nedir? Buna giden, insanı buna götüren araçlardır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kuvveti aralıyor onlara karşı kuvvet hazırlayın. Peygamberimiz kuvveti açıklarken İslam'ın i̇şte üstünde bir hadiste peygamberimiz bilmemizde diyor ki işte dikkat edin kuvvet atıcılıktır, dikkat edin kuvvet atıcılıktır, dikkat edin kuvvet atıcılıktır. ''Ela innen kuvvete erramyum'' ''Kuvvet atıcılıktır'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslümanların bu alanda ne yapmaları lazım? Hazırlık yapmaları lazım ve İslam spora teşvik ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzmeye teşvik ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam atıcılığa teşvik ediyor. Hatta geliyor, kendi akrabaları atarken işte diyor atın ey İsmail'in çocukları babanız atıcıydı sizin diye. Hadi ben de sizdenim diyor. E, atın karşı tarafta ithali yarışalım diye bir e, şey oluyor. Kar karşı taraf diyor biz Resulullah'ın içinde olduğu grupla o katışmayı yani, korkuyorlar. Ondan sonra bırakıyorlar. Aynı şekilde mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor o katmayı öğrenip unutan bizden değildir. Yani savaş, savaşmayı öğrenip ondan sonra unutan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu peygamberin, işte peygamber atları yarıştırıyor. Mesela insanlara at biliciliği öğretiyor. Aynı zamanda ödül dahi veriyor yani kazanana. Peygamberimiz seninle çıkarıp e, ödül veriyor. Hazreti Ayşe ile koşu yapıyor. Kendisi de aynı zamanda spor ihmal etmiyor. Zaten spor yapmasına lüzum yok. 60 günde, 40 günde, kimisine göre 20 günde, 20 günde biz, bir seriye düşüyor zaten peygamber. Yani sürekli peygamberimiz spor halinde. Aynı şekilde bu peygamber a.s.m'ın ee, özel olarak insanları kulak hazırlamaya teşvik etmedi. Bunun yanında bile de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şahsiyetiyle zaten insanları cihada teşvik ediyor. Yani içinde bulunduğu durum ve şahsiyetiyle. Mesela bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah fikirlerine. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tahiyyattan sonra yaptığı fikirlere. Bakın Peygamberimizin normal zamanda Allah'tan istediği mevsul olan dualarda bir çoğunda der ki Allahümme inna na'udu bi keminen acdi ve kesen ve tembellikten sana sığınır. Çünkü yani programında cihaz olan bir adamda adliyet ve tembellik diye bir şey olamaz. Çünkü cihazın ruhuna aittırı şeyler. <gülüyor> Yaşlılıktan da korkaklıktan sana diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yaşlılık da göstergesidir. Kofaklık da göstergesidir. Bir Yine bakıp haber diyor mesela bir medyada bir ses duyulduğu zaman bir bakar Peygamberimizin önünde. Yani o tarafa doğru koşarsan ne olacak diye. Başka bir, diyor. bir işte gör bir ses duyuldu, büyük bir ses. Hepimiz kalktık, hazırlandık, oraya doğru gidiyoruz. Peygamberimiz yolda geri geliyor. Yani gitmiş, bakmış, olayı keşfetmiş, görmüş. Tekrardan Peygamber aleykümselatü vesselam geri e, dönüyor. Bundan dolayı ne diyoruz? Peygamberimiz hem fiiliyle, hem yaşantısıyla, hem dualarıyla, her yönüyle zaten Müslümanları bir hazırlığa teşvik ediyor. Ve Müslümanların da yani hazırlık noktasında, kuvvet noktasında, kendi döneminde kuvvet nedir? Bunu çok güzel anlamaları lazım ve asıl kuvveti belirleyip her zaman bu atıcılıktır yani silah hazırlığıdır. Bunun yanında e, yan kuvvetleri de edip bunları mutlaka hazırlamaları lazım. Daha sonra benzer İzat-ı Hayy. E, bağlanan savaş atları, vesri savaş atları hazırlayın diyor Allah azze ve sellemler. Şimdi bugün at hazırlama gibi bir şey zaten söz konusu değildir. Bugün Müslümanların işte atı, at görevini gören nedir? İşte at görevini gören arabadır, at görevini gören jift destaptır. Bu ve benzeri aletlerde Müslümanların bu noktada hazırlıklarının olması lazım. Hatta İslam'ın buraya yaptığı en büyük teşvik, atlı savaşa geldiği var? üç tane pay veriliyor. İki tane atına, bir tane kendisine veriliyor. Yani atından dolayı, çünkü at İslam'ın izzetini gösteriyor. Hatta geçen sabah Müslüm'de okuduğumuz gibi, ''Ya Resulallah şeyimiz bitti, yiyeceğimiz bitti, bineklerimizi keselim mi?'' Hazreti Ömer geliyor diyor ya, eğer siz bilekleriniz giderse sizinle iyiyiz kalır ki. Yani Savaşça en önemli olan şey bilektir. Bugün de öyledir. Hem sürat açısından hem işte daha çok darbe vurabilmek açısından en önemli olan şey savaş atlarının yerini tutan. Bugün de işte nelerdir? Beskili atlardır ve bu manada olan şeylerdir. Peki bunun sebebi nedir? Yani niye bunu hazırlayacağız? Hani tam hazırladık, hepsini kenara koyduk hazırladık. Bu iki tane sebebi vardır. تُمِلْهِبُونَ بِهِ عَدُوْوَ ve وَعَدُوَكُمْ Kendi düşmanlarınızı ve Allah düşmanlarını bununla korkutursunuz diye. Yani bu yapmış olduğunuz hazırlık, hoşgörü için, insanların sırtını sıvazlamak için, insanlarla kardeş gibi geçinmek için değildir. Bilakis nedir? Allah'ın birine icabet etmeyen müşrikleri korkutmak için ne yaparsınız? Bu hazırlığı yaparsınız. Bir de, وَاَخَر۪ينَ min دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ bile sizin bilmeyip de Allah'ın bildiklerini korkutursunuz. Yani bazen mesela gizli düşmanlar vardır, istihbaratlar gibi. Sen onları bilmezsin. Ama onlar sana karşı koşullanmışlardır. Seni bulacaklar bugün bir yerden. Bir görünen düşman vardır. bize i̇şte kafirdir, resmidir, üniformalıdır. Her tarafta senin karşındadır. Bir de bilinmeyen düşman vardır. İşte gizli servislerdir. Ya sen bilmiyorsundur sana karşı tuzak hazırlıyorlardır. Bunlar da demek ki neden korkarlar? Müslümanların hazırlığından korkarlar. Sen böyle bilmeden birçok insanı kendi yapmış olduğu hazırlıkla ne yapıyorsun? Kendi yapmış olduğunun hazırlıkla korkutuyorsun. Yine burada e, önemli olan bir nokta vardır. Yani Allah Azze ve Celle onları korkutursunuz derken bir fiil kullanıyor. Turhibu diyor. Şimdi turhibune fiilinin aslı erhebeden geliyor. Erhebe fiili korkutmakla ürkütmek manasında. İmam Tabeli İbni Kesir, Tepsi'ciler. Buradaki bu turhibune yani korkutarsınız fiilin manası korkutasınız, ürkütesiniz. Erhebe aklınıza yazın bunu bir köşesine. Bir de Arap lukasında bugün terörist kelimesi için irhabi deniliyor. Yani sıra teröristin ismi irhabidir. Şimdi dikkat ederseniz iki tane kelime aynı kökten türemiş. Yani erhebe irhabi. Yani biri diğerinin mahtarıdır. Me, Mahmeketidir. Ürkütmez, korkutmaz. Diğerde korkutan, ürküten manasındadır. Yani erhebe korkutmak ayette geçen suhibu ne? E, araçada kullanılan terörist ise irhabi manasını kullanıyor. Ondan dolayı İslam'da terörist yoktur diye insan kafir olur. Niye kafir olur? Apaçık olan bir ayeti insan ettiğinden dolayı kafir olur. Çünkü ayet yani fiili dahi ayeti kullanıyor. Hani yorumlatılmıyor bu sonuç. ortaya. ayetin hem işareti, hem naslı, hem sıfatı, hem zahiri, hem kelimeleri usuldeki bütün istizlal delil alma yöntemleriyle ayetten e, Allah azze ve celle bu ümmete kafirlere karşı terörist olmalarını istiyor. Tabi terörist derken milletin anladığı gibi çocuk kesen, kadın öldüren dine akışa veren manasına değil. Yani kafirleri korkutan, kafirleri ürküten, izzetli bir şekilde duran Müslümanları Allah'a zelene de bunları katılıyor. Daha sonra Allah' zelene hayır şimdi hazırlık yapacaksın, yorulacaksın, belki diğer hazırlık yapıyorsun ama savaş görünmüyor. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene her hazırlık hazırlık hazırlık Savaş olmuyor, şeytan insanları kandırabilir diye yaptığınız hiçbir şey Allah katında boşa gitmez. Mutlaka karşılığı size veririz ve siz zulme uğramazsınız diyor Allah. Yani para veriyorum, veriyorum, veriyorum ama bir şey olmuyor. Okuyorum, okuyorum, okuyorum ama bir şey olmuyor. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum bir şey olmuyor. Belki biliyorum, hazırlık yapıyorum ama bu hazırlığın bir sonucu gelmiyor. Bunu kendini şeytana bırakmış, şeytanla beraber düşünen insan söyler. Yoksa bir Müslüman eğer gerçekten yaptığı salih bir amelse bir Müslümanın, o Müslümanın yaptığı amel hiçbir zaman, hiçbir şartta, hiçbir ortamda boşa gitmez. Çünkü bu genel bir kaidedir. Va'atun fiqu min şey'in. Allah yolunda bir şey, şeytan gelen her şey, Allah yolunda yapmış olduğu o şeyler yuva bulur. Karşılığı da ve vefa ile bu şekilde. Yuva kelimesi nasıl vefadan geliyor zaten. Vefalı bir şekilde yani hiçbir şey işitilmez. Siz zulmele uğramazsınız. Yani zulüm nedir? İnsanın bir şeyi yerli yerine koymaması. İnsanın bir şeyi uygun olan yerinden başka bir yere koyması. Allah sizin bu çalışmalarınızı alıp da götürüp başka bir yere koymaz. Allah sizin bu çalışmalarınızı siz çalışın. Üstünüze düşeni yapın. Allah'a tevekkül edin. Allah sizin bu çalışmalarını hem dünyada hem ahirette. Tam yerli yerine ne yapacaktır? Tam yerli yerine oturtacaktır. O zaman... Ciyat Müslümanlar üzerinde fazladır dedik. Bir önceki e, ayette öyle değil mi? Bir önceki ayetimiz neydi? Ondan bir önceki ayetimiz neydi? Kudibe <gülüyor> alekumuk <gülüyor> tekrarım. <gülüyor> Ciyat Müslümanlar üzerinde nedir? Fazladır dedik. Ciyatın en üst noktasında nedir? Walla tahtabennel lazilakudibulfi sabili ilahiyyan muhata. Allah yolunda ölüler ölüzenleri ölü sanma diyor Allah Azze ve Celle? Bunların olabilmesi için, anlattığımız o faziletleri elde edebilmek için ve لَهُمْ مَسْتَطَقْهُمْ <gülüyor> مِنْ Kafirlere gücünüz yettiği kadar ne yapınız? Kafirlere gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Ve dediğimiz gibi en önemli şey kuvvet hazırlığında Müslümanların sabırlı olması gerekir. Yani aceleci davranmamaları gerekir. Çünkü hemen meyveyi hemen toplayalım diyen insanlar hiçbir zaman meyve toplamazlar. En pahalı belki ağaçtan çıkan meyve fıstıktır. Yani amper fıstığı denilir Türkiye'de. Fıstıktır. Fıstığı da bugün ekeceksin 30 sene sonra meyvesini alırsın. Yani doğru düzgün meyveyi fıstıktan 30 sene sonra alıyorsun. Ekiyorsun, ağaç bekliyor, bekliyor. Ve her sene bakmaz zorundasın. Yani kendi haline de bırakamazsın. Her sene gidiyorsun, uğraşıyorsun, ondan sonra senin çocuğun geliyor, onu topluyor ve kilosu da dünyanın parası zaten. Yani ondan dolayı ne yapmak lazım? İnsan hazırlığını yaparken hazırlığı bir alanda daha tutmamak lazım en önemli nokta. Yani bugün çıkaracaklarımız. Her alanda azınlık yapmak lazım. Yani kafir nesli ifsat ediyorsa, gelen nesli bozuyorsa, biz de buna bir nesil yetiştirmemiz lazım. Yani o nesle, bozulan nesle karşı durabilecek bir nesil yetiştirmek lazım. Kafir bizi işte nereden vuruyor? Diyelim kadınların cahil kalmasından vuruyorsa, çünkü en güzel kullanılan şeyler, varlıklar kadınlardır. Cahil dolayı kadın yetiştirmek lazım. Kafir paratıyla seni vuruyorsa, Para, fon oluşturmak lazım. Kafirin en önemlisi yani oluşturduğu kuvvet de silah hazırlığı. Müslümanın da buna karşı ne yapması lazım? Müslümanın da buna karşı silahlı olarak bir hazırlık göstermesi lazım. Yoksa böyle olmayan bir hazırlık da olmaz? Böyle olmayan bir hazırlık hiçbir zaman hazırlık olmaz. Buraya kadar anlaşılmayan ve sorulmak istenen bir soru var mı? Bu ayetle ilgili. Selamü ala ve sülüle ve ala aleyhi ve sabburiye ecma'in. Şimdi e, vahim başlangıcı bölümünü bitirdik. Geçen hafta bitti. Bu hafta geldiğimiz bölüm ise iman bölümü. Şimdi yazar iman kitabını tefsir ederken veya tercüme ederken diyelim yanlış oldu. Tercüme ederken imam Bukhari'nin söylemiş olduğu sözleri seyahatten aktarmış olduğu sözlerin hiçbirini tercüme etmemiş Direkt olarak hadislere geçmiş. Normalde Bukhari'nin aslında bir sayfa dolaylarında seleften imanı anlatan, imanın amel olduğunu, imanın söz olduğunu, imanın ağızla söylemek, şefat ve tasdik etmek organlarla amel manasında hem sözdür hem amel de dediğini, ondan sonra imanın artık eksileceğini, yakinin iman olduğu gibi sözleri iman Bukhari anlatıyor. Biz de kitabın sahibinin mezhebine bağlı da iman bölümüne başlamadan önce hem e, konu daha iyi anlaşılsın diye bazı noktalara dikkat çekeceğiz. Birincisi iman nedir? Yani iman çıkartına başlıyoruz ya da böyle bir şey getirmemiş. Birinci nokta iman nedir? İman Arap ruhatında tasdik manasına geliyor. doğrulama manasına geliyor. Bu imanın Arap ruhatındaki manasıdır. İman tasdik etmek demektir. Bunun delili nedir? Yusuf suresinde Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının Dönüp de Yakub aleyhisselama وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ Biz doğru söylesek dahi sen bizi doğrulmayacak değilsin. Yani sen bizi tasdik ederek değilsin. Ee, cümlesinde tasdik yerine iman kelimesini kullanmayamazsın. Sen bize iman etmezsin. Yani sen bize ne yapmazsın? Sen bizi tasdik etmezsin. Doğru dahi konuşsak sen bizi tasdik etmezsin diyor. Şimdi bu imanın lukastaki manası budur. Fakat biz daha önce demiştik ki Bazen lügatta gelen bazı tanımları şeriat alır ve bambaşka manaları yükler. Mesela Arapçadan namazın karşılığı olan salat kelimesi. Salat, Arap lügatında dua etmek demektir. Fakat Allah burada bambaşka bir mana yüklenmiştir. Kişinin belli şekillerle, belli ölçülerle namaz kılması yeni bir mana yüklenmiştir. Namaz, zekat kelimesi Arapçada malın artması ve çoğalması, temizlemesi manasına gelir. Ama Allah Allah'a da ne yapmıştır? Senenin belli bir döneminde, belli bir miktara ulaşan maldan, işte belli oranda bir miktarın çıkarılıp sekiz tane bir tanesine verilmesidir. Bak, lügat manası, bazı şeriattaki manası ya, ne yapmayabiliyor? E, lafızların e, ayrı olmayabiliyor. Veya Allah e, lügattan alıyor, şeriata bambaşka bir mana yükleyebiliyor. Aynı iman da bunun gibidir. Allah ve Resulü İman kelimesinin lukattaki manasını kullanmamışlardır. Bilakis ne manasını kullanmışlardır? Amel edilebilecek. Yani iman ehlisindesin yanındaki tanımı nedir? İman ehlisindesin yanındaki tanımı yani şeriattaki tanımı terim olarak iman, alın da söylemek, katle tasdik etmek ve organlarla amele dönmektir. E bundan nereden çıkarıyorduk? Bunun delinlerini kim sayacak? amel imanlar olduğunu. Söyle ya. Başka? Başta maddeyi ne zorladı ve çabeyi ne yaptı? değişmesi. Kıbrenin değişmesinin Diyor ki Mağarası kardeşlerinizin yaptığı imanıza baza gidecek mi? Sabahatlı konulan imanıza olmayacaktır. <gülüyor> İmandan pasta nedir burada? <gülüyor> Mama. Öyle mi? Sen seyretmedin sabahatlı. Sen neredesin? Sen seyretmedin mi? İban 70 bir birer kişiye yerden. Şey. Tamam, sen söyle. Neden Cevreyleler, neden İmanlıstanlar? Vallahi çok güzel bir derinler. Yani bunu çok ağır alay kitaplarında adamlar delil olarak açıklıyorlar. Tabii o o kadarını düşündüğü bilinmiyor ama çok güzel bir derinlikte de arkadaş. Allah razı olsun. E, din çünkü din ne dedi iman dindir aynı zamanda İslam imandır aynı zamanda yani ayrı ayrı bir derinlikleri zaman. O da ney kast hem imanı hem İslam'ı hem de ehsana kapsak, buradan da bazıları amel imandan olduğunu çıkarmışlar yani. Arkadaş bize söyledi. Başka, dedi ki Kur'an içerisinde kurtuluşa eren fırkanın en büyük özelliği nedir? İman edip, salih amel işleyen insanlardır. Ve Allah Azze ve Dele Nur suresi 47. ayette ne yapıyordu? İman ettik ve itaat ettik dedikten sonra, itaat etmekte yüz çeviren insanların müminler olmadığını Allah Azze ve Dele beyan ediyordu. Bu da bize neyi gösteriyor demişik? Amelin imandan bir cüz olduğuna, amelin imandan olduğunu bize gösteriyor demişik. O zaman e, iman isyanına başlamadan önce imanı tanımlarken diyoruz ki iman, ağız ile söylemek, kalp ile tasdik etmek, organlarla da amel etmektir. Seler kuramazdı, başka bir tanım daha yapıyorlardı. O ne diyoruz biz? Bir şekilde tanımlıyorlar galiba. Yani. Buyur. Ramubiyet olum, yedetme ve ispat kalp ile tasdik, yedirle, yedirle, oranlarla amel, ikincisi söz ve amel. İman söz ve ameldir diyorlar. Yani kısa olarak özellikle eski halimleri kitaplarında el iman-u ve amel diyorlar. İman söz ve ameldir e, diyorlar. Şimdi bu iman e, niye o lügat meselesini anlattım? Şundan dolayı lügat meselesini anlattım. Çünkü bazıları diyorlar ki iman lügatsal tasdik manasına gelir. O zaman iman nedir? Dille söylemek, kalbine tasdik etmek. Yani amelleri ne yapmıyorlar? Amelleri dikir etmiyorlar. Niye dikletmiyorlar? Çünkü diyorlar iman lügat olarak tasdiktir. Tasdik içerisinde ne girmez? Amel girmez diyorlar. Biz ne diyoruz? Öyle değil diyoruz. Bazen lügat manasında şeriat kullanılmıyor. Tam lügattaki manası budur. Ama namazda ve olduğu gibi Allah buna ne yapmıştır? Allah buna başka manalar yüklemiştir. Ve diyoruz iman da aynı şekildedir iman İman da bu şekildedir. Allah en aşırı Kur'an içerisinde imanı namaz manasında ne yapıyor? Namaz manasında kullanıyor. İkinci nokta iman artar mı eksilir mi? İman ne yapar? İman hem artar hem de eksilir. her yani sünnetin yanında. İman neyle artar? İman itaatlerle, amellerle artar. Masiyet ve günahlarla imanlı olun. Masiyet ve günahlarla iman da eksilir. Ee, imanın aslı olan yakın ve tasdik bunu olmaz, bunda eksilme söz konusu olmaması lazım. Veya bu görüşü genelde alemler söylüyorlar, ikisinin arasını toplamak için söyledim. Ama normalde tasdikler de bazen derece derece olabiliyor. Yani bir ebubekir Bekir gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayan beyan mucizelerini gören birinin tasdiği ve doğrulaması bizim gibi sonradan iman eden insanların tasdiği ve doğrulaması ne değildir? Tasdiği ve doğrulaması aynı değildir. Ee, üçüncü ve son nokta da iman meselesine bilmemiz e, gereken iman üç kısma ayrılır. Yani iman, şimdi şeriatta mesela biz diyoruz amel imandandır. E şimdi bazı amellerin terki küfürdür, bazı amellerin terki haramdır, bazı amellerin terki e, hiç ne haramdır ne küfürdür. E peki nasıl olacak? Biz amel imandandır dediğimizde o zaman her işte şeriatın yasakladığı ameli yapmak insanın imanını bozar. Veyahut da şeriatta, işte yasaklarda her ameli yapmak insan imanını bozar mı? Böyle bir sonuç çıkalım çıkartıcıya? Böyle bir sonuç ortaya çıkmaz. Amel yönünden biz imanı üç kutma ediyoruz. Yani amel itibariyle, amel yönüyle biz imanı üç kutma ediyoruz. Bir, asli olan iman. Asli olan iman, birinci bölüm asli olan imandır. Asli iman nedir? Allah Azze ve Celle'nin olmazsa olmaz dediği bütün meseleler asli imana dahildir. Nedir? Namaz kılmanın terki nedir? Namaz, namaz, namazı kılmayı terk etmek küfürdür. O zaman namaz kılmak nedir? Asli imana dahildir. Bir insanın mümin diye isimlendirilebilmesi için ne yapması lazımdır? Namaz kılması lazımdır. Tağutu hikâh etmemek nedir? Küfürdür. O zaman bir insan asli mümkün isimlendirilebilmesi için tağutu ne yapması lazımdır? Tağutu hikâh etmesi lazımdır. Puta teyze etmek, puta dua etmek, kabirlerden yardım dilemek nedir? Küfürdür. O zaman bir insanın ne yapması lazımdır? Bir insan mümin yani asli imana girebilmesi için Allah'ın küfür dediklerini ne yapması lazımdır? Terk etmesi lazımdır. Olmazsa olmaz dediği her şeyi yerine getirmesi lazımdır. Bu asli imandır. İki vacip olan iman vardır. Yani vacip olan iman nedir? Allah'ın farzlarını yapıp haramlarından kaçınmak da vacip olan imana dahildir. Bir insanın Vazip olan imanı elde edebilmesi için, ikinci mertebeye geçebilmesi için bütün farzları yerine getirmesi lazımdır. Ve aynı zamanda da bütün haramlardan kaçınması lazımdır. Ve kişinin direk cennete girebilmesi için de bu şarttır. Yani hani sorumsuz, sualsiz, azap çekmeden kişinin cennete girebilmesi için ne yapması lazımdır? Vazip olan imanı yerine getirmesi lazımdır. Vazip olan iman nedir? Farzların yerine getirilmesi ve haramlardan kaçınmaktır. Bir de müstehap olan iman vardır. Müstahap olan iman nedir? Müstahap olan iman da kişinin ne farzdır ne büyük bir vakıf, fakat kişinin imanın tamamlayıcısı olan, imanın kemale erdiren şeyleri yerine getirmesidir. Buraya ne diyoruz? Buraya müstahap diyoruz. Bu şekilde imanı ayırdığımız zaman sorun kalmıyor ortada. Bazı ameller müstahap imana giriyor. İnsan terk etse terk etse, birileri yapsa bir sorun yok. Bazı ameller vacip olan imana giriyor. İnsan bunları terk etse sadece azap çekiyor, kükre girmiyor. Bazı ameller de asli olan imana giriyor. Kişi bunları terk ettiği zaman ne oluyor? Kişi bunları terk ettiği zaman kafir oluyor. Yani her amelin terki veya her amelin yasaklanan her amelin fiili veya emredilen her amelin terki insan ne yapmaz küfre sokmaz. Bu saygımız asli iman, vacip iman, müstehap iman. Bunlardan hangisine girdiğine bakarız, ona göre ne yaparız ona göre de hükmederiz. Birinci kısma giriyorsa küfür, İkinci kısma giriyorsa fıkk. Üçüncü kısma giriyorsa nedir? Üçüncü kısma giriyorsa bazen metre olur, bazen de ne olmaz, bazen de hiçbir şey olmaz. Yapan da bir şey olmaz, yapmayan da bir şey olmaz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bu küçük ve özet mukadimeden sonra soru sormak isteyenler var mı? Sor Soralım. Herhangi bir haram insanı küpüre götürebilir mi? Herhangi bir haram insanı küpüre götürebilir mi? İnsan Şimdi biz haramı böyle hani... Haramın üst noktası. Şimdi e, haram nedir? Şeriatta Allah'ın yasakladığı şeylerdir. Şirk de haramdır. Mezah peygamberimiz şirki büyük günahlardan zikrediyor. Yani hangi manada haram? Yani eğer genel manasıyla haram alırsa bütün küfür amelleri haramdır zaten. Yani o manada. Ama bizim anladığımız manada haram. Yani küfür olmayan Allah azze ve yasakladığı şeyleri alırsa kişi haramları helal görmediği müddetçe küfür girmez. Ne kadar işlerse işlesin Kişi haramları helal görmediği müddetçe kübre girmez. Zaten haricilerin harici olmasındaki sebep de kişileri büyük günahlarla tekbir etmeleridir. Yani büyük günahlarla insanları tekbir ettiklerinden dolayı Ehl-i ne olmuşlardır? Ehl-i kopmuşlardır. Haramı meşrulaştırmak kübre sokar mı? Haramı meşrulaştırmak helal görmektir işte. Mesela içki diklerini açmak. Yok insanı kübre olmaz. Ama içkiye ruhsat vermek insanı kübre sokar. Yani için arasında çok ciddi bir fark var. İçkiye ruhsat vermekle, Allah'ın satışını haram kıldığı bir şeyin, satışını müdah kılmakla, helal kılmakla izin vermekle, öbür tarafta içkiyi içmek, satmak, almak arasında çok ciddi bir şey var. Ee, çok ciddi bir fark var. Çünkü niye? Sen ruhsat verdiği zaman bu bir kanun yerine geçiyor. Yani genel uyulan bir kanun. Nedir? işçi satışı bu ülkede serbesttir. Bu insanın genel bir kanun, ruhsat, genel kanun hükmüne geçtiğinden dolayı ruhsat insanı bu şekilde küfre götür. Ama haramı meşrulaştırmaktan kasıt helal görerek yapmak veya kanunlaştırmak. Mesela zina. Bir insan zina yapmakla, sokakta zina yapmakla küfre girmez. Yani çünkü e, haramı işlemek insanı küfre yapmak. Ama bir insan genel açık, işte zina yapılmasını serbest kılarsa bir ülkede, işte bundan vergi alırsa, bunu tam belli başlı maddeleri olan bir kanun haline getirirse o da bu insan ne yapar? O da bu insanı küfre sokar. Böyle bir ülkenin tabela yapmak falan sadece harama sokar. Evet. Bir için genç... Tabelanın yani, yani harama, harama yardımlaşmak olduğundan dolayı İnsanın harama tolar Tabi bu cumhurun yanında Yani e, hanefilere göre biliyorsunuz e, İslam beldesiyle küfür beldesi arasında Fark var muamele olarak Küfür beldesinde kafirle yapılan işlerde içki içmek bir de zina yapma dışında Hemen hemen hemen, hemen yani. Belki hiç sunar vardır Çoğu şey helal görüyorlar Hocam var var yani Kâfi olur demiyor, lanet ediyor <gülüyor> sanırım. Yani, lanet etmek ayrı kâfi olmak ayrı. Hocam bu, mesela baş meşru açtığında kayıt takılıyor yani. Kadın başı açık, dolaşabilir misin Müslüman? Olabilir miyiz? Olabilir, ben tanıyorum. Yani, maalesef. Başı açık Müslüman. <gülüyor> ben tanıyorum yani. E, yani İtifatı kabul etmiş. Ama baş Müslüman da tanıyorum. Ee, aynı zamanda itikadı kabul etmiş. Yani bize göre başaç hükmünde kendine göre örtülü, toplum örtülüsü. yani veya tabir yerinde gelen garip kafalar var ya. O tipte olan işte dar etek giyen, gençlere yani işte dar ceket giyen mesela itikadı kabul etmiş yani. Her şeyi itikadını kabul etmiş. Ama örtü noktasında Allah beni affetsin diyor. Yani ben yapamıyorum diyor yani. yani böyle meşrulaştırma diye şey var mı yani? Ben bir halam heral Süzgeci ifade etmesi ama mesela haram ve hala hmm. tavandaları kabul ede devam devamlık yapıyor mesela dedik konumun papuları iteriz ama kıyametini bir demiyor normal saçar saç, bir kadın He. ben haram olduğuna inanıyorum inan Müslüman olur hmm. ama yani, itikadı kabul itikadı düzgünse tabi yani muhafideyse Müslüman olur hmm. olabilir tuhaf geliyor bize yani çünkü yok böyle bir şey mesela nereden bu olabilir onu söyleyin e, sahabenin terzi işçi hiç var haber içerisinde zina yapan var. Yani sahabenin içerisinde mesela ne bileyim şey çalan var. Ganimet çalan var. Yani bunlar hep hadislerde var. Mesela Gavidiye var. Ondan sonra bir tane daha harpegaberimiz de eyyüneyci git bak eğer itiraf ederse bunu rejim mesela. O kadın da sahabe. Ondan sonra ee, nedir ismi? Kuddam-ı i̇bn işki sahabe de sahabe. Ondan sonra şeyden e, ne de ismi? Bir parça çalıp e, ganimetin içerisinde. Bu da bir sahabe. Yani bunlar hepsi sahabe. Yani bu sürekliliğini... <gülüyor> Bunun sürekliliği insanı küpüre sokmaz. Yani sürekli haramı işlemek insanı küpüre sokmaz. Her akşam bir keşfine çok sürekli başarçık dolaşmaz. Ya böyle bir şey olur mu tabii o da var yani tevkili kabul ettikten sonra biri bunu yapar mı ama sürekli başarçık dolaşmak bilmiyorum yani. ama insanı şey yapmaz, insanı küpüre sokmaz yani. Yanlış şunu söyleyeyim ben, başörtüsü meselesinde yanlış anlaşılan bir nokta var. Başörtüsü meselesinde bir okul meselesinde özellikle. Diyelim ki bir kadın... Eee önce okula gitmeyi küfür saymaz da eğer. Oradan örnek veriyorum abi. Ha, yani hani ondan önce başka küfürler var. Farz okula gitmek küfür olmalı. Büyük elfaz küfür ve ef abi küfür. Okulun içerisinde söz konusu değil böyle düşünürsek. E, böyle bir okulda okumalı önce onu da söyleyeyim. Kadının biri e, diyelim okula gidecek, başını açtı. Diyor ki ben bunu haram olduğunu biliyorum tabii kendisi muvahit iman etmiş. Ben bunun haram olduğunu biliyorum ama ben ne yapayım? Yani ben işte mecburum e, falan okumam lazım gibi saksa gitti. Bu ne olur? Fasık olur. Yani fasıka olur veyahut da. De. ne olmaz? Kafir olmaz. Bu ayrıdır. Bir de birinin başörtüsünü açabilirsiniz. Amada ulaşabilmek için bazı şeyler bunu metabesine düşer fetvasını alıp açan kafir olur. Yani için arasında çok var. Bak. Çünkü bir tanesi bunun suruk olduğunu e, söylüyor. Yani İslam'ın esas olmadığını zamana ve mekana göre şekil alabileceğini söylüyor ve cemaat de buna uyaraktan başlarına çıkıp okula gidiyorlar. Bunlar kafir olurlar. Yani Allah'ın haram kıldığını, helal kılıp gelen bir teşriği yaptığı için kendi cemaatine. Çünkü onun hileleri kendi cemaatidir. Ve bu teşriği de onlar alıp uygulamaya geçirdiklerinden dolayı bunlar kafir olur. Ama öbür tarafta der ben muvahidli, tevhidi kabul eder ve okudu okulda küfür değildir mesela. Ben, ben başımı açıyorum. Şehvete yani yenilir. Nefsine yenilir bu kafir olmaz. Yani. Peki, mesela okul, derin bir yerde çalışıyor, Hı. oranın işte patronu, kendi üniversite olduğu için, olduğu için kendi böyle kendisine böyle bir kanun koymuş, diyor ki burada başvurusun çalışamazsın. Hı. Bu hükümet itaate diye bir şey miyim, Nasıl? Mesela adam diyor ki, burada çalışabilsin ama başına açacaksın. Diyor, burada çalışabilirsin, ama başına açacaksın mesela. Şey mi diyor? İş yeri sahibi mi diyor? Şimdi haramda kafirlere itaat etmek haramda kafirlere itaat etmek insanı küfre sokmak. Haramda kafirlere itaat etmek insanı küfre sokmak. Küfürde kafire itaat etmek insanı küfre sokmak. Şimdi bir de bu adamınki kendi benim bu dediğim şekille senin dediğin şekilde aslında fark şu. Birinci şekilde adam bunu umuri bir şey haline getirmiş. Kendi cemaati için bir fetva gibi yani hani Ben İsrail'in alimlerinin Rabb Rab edilmesine bir şey değil Allah'ın herhalelerine haram bulmaları. Bu adam da kendi ulemalığını yaptığı, alimliğini yaptığı yere bunu ne yapmıştır? Bunu mesela mübah kılmıştır. Tabi iki diyorsa diyor işte, yok öyle yani şahıs bir şey Böyle bir şey dememiş. Sadece maslahattan dolayı işte başlarının açlığını söylemiş. Haram olduğunu o da biliyor. Öbür tarafta yine ona ismet edilen sözlerin içerisinde e, hani işte yok bu kuru meselelerdendir, yani zamana ve mekana göre değişebilir deyip de yaptığını söyleyenler var. Eğer bu birincisiyse, yani bunu yapsa yapmasa o şartı şafir de, yani ona uyanlar da aynı zamanda. Yani hani biz öyle bir şeyden bahsediyoruz, böyle bir vakıa yani bir hayalden bahsediyoruz öyle bir şey olsa. Bunu genel, neye benzer bu? Şeye benzer ben İsrail'in metelesi var ya, yani ben İsrail Allah'ın hükmü tevzasında olmasına rağmen, kendi aralarında umurlu bir kanun haline getiriyorlar. Herkes ne yapıyor? İşte eşeğe ters bindirip yücünü kanalıyorlar zina yapanları. Ve Allah diyor Allah'ın girdiklerine hükmetmeyenler, kafirlerine takenlerdir. Bu da kendi hükmettiği nitakta. Yani bu şimdi Müslüman senin bu dediğin adam zaten. Yani oranın kanunlarını uygulayıp olanın kanunlarına göre iş yaptığı için buna girmeden gitmiş zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Ama benim bu dediğim adam bunu genel bir teşri kanun şeklinde sokmuş. Kafire haramda itaat etmesi adamın yani şey görerek e, harama, haram görerek, haramda itaat etmesi insanı kükre sokmaz. Ama o da onun için inanırsa kükre gider. Fakat benim bu dediğim, ben şunu anlatıyorum. Uyan da bunun hulu mesele olduğunu, zamana ve mesele göre değiştiğini kabul ederek yaptığından dolayı iççi de itikattan gidiyorlar yani. amelden değil, iççi de itikattan dolayı gidiyorlar. Senin dediğin mesela, e, adam, yapan adamların o kanunu uyguladığı için çağır, bu kanunu koyan adam, Uyan adam da kafire haramda itaat ettiği zaman eğer onun haram olduğunu biliyor sonra nefsinden dolayı itaat ediyorsa kafir olur. Yani ne gibi bak örnekte söyledim zaten. Biri okul diyor başınızı açın diye mesela başını açıp okula gidiyor. Yani bu, ben nefsime yeniliyorum diyor mesela eğer küfür yoksa bu kafir olmuyor. Niye kafir olmuyor bu? Çünkü kafire haramda itaat ediyor ve haram olduğunu kabul ediyor günah olduğunu. Öbürü ise şeyhine Gerçekten bunun kuru bir mesele olduğunu, zamana ve mekana göre değişebileceğine inanaraksa, zihninden dolayı o zaman ne oluyor? O zaman bu çağır oluyor. İnşallah anlatabildim meseleyi. Allah'ım <gülüyor> anlattım. He. Anlatabildim mi? Tamam. Kim okuyor bu daha bizi? O kimin hadisi? olacak? <gülüyor> ben <bir de> <gülüyor> İbn-i Ömer radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur söylemiştir, buyurmuştur. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahadet etmek, namazı kılmak, zekatı, Hacı ve ramazan orusunu yerine getirmektir, buyurdu. Demiştir. <gülüyor> Devam edelim mi? Yok. Şimdi e, bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam bize İslam'ın beş şey üzerine bina edildiğini öğretiyor. Bu İslam'ın içerisindeki beş şeyden birincisi yani Allah'ın uluviyetine şehadet edip Peygamber aleyhissalatü vesselamın da nübubetine veya peygamberliğine şehadet etmek dinin esasıdır. Diğer dört tane maddenin kabul olabilmesi için aynı zamanda İslam'ın diğer tüm maddelerinin kabul olabilmesi için önce bu birincisini sahih ve yerine gelmiş bir şekilde olmak lazım. Yani kelime-i şehadet yerine gelirse Allah insanın Allah'ın ulubiyetine yapmış olduğu şahitliği yani kelime-i kevkidini ve şehadetini kabul ederse ondan sonra yapılacak olan ameller nedir? Ondan sonra yapılacak olan ameller geçerlidir. Fakat Allah Azze ve Celle bu birinciyi kabul etmediği zaman şahidin küfür halinde yapmış olduğu amellerin hiçbir Allah katında ne değildir? Hiç Allah katında makbul değildir. Şimdi kelime-i şehadet de Evet, önceki halkalarımızda yani Bukhari'ye başlamadan önce hangi kelime-i şehadeti İsa'nın Müslüman yapacağını ne yapmıştık? İsa'nın Müslüman yapacağını anlatmıştık. Ne demiştik? Bir kelime-i şahadetin yani İsa'nın Allah'ın uyumiyetine şahitlik yapabilmesinin insana fayda verebilmesi için yani bu diğer dört tane namaz, zekat ve diğer amellerin kabul olunabilmesi için nasıl olması lazım kelime-i şehadetin özgür? Söyle bir 2 ilim üzerine söylemek Yani ilim üzerine söyleyersen kalsın. bu yoktu. Tamam başla. Allah'a ve bu Bu insanlara dört e... Daha Söyle Nasıl? Başka kim söylediğinlik? <gülüyor> yakın el iman etmek. Başka? Sıdık ve ihlas. Bir de? Şehit ve, ve düşmeleri yakın üzerine olacak. Benim Sıdık ve ihlas üzerine olacak. Bir de insanın son anında ne olması lazım? Kelime-i tevhidin üzerine ölmesi lazım. Şimdi bu kelime-i tevhid veya bu Allah'ın uyguiyetine yapılan şahitlik insana ne yapacaktır? İnsana kıyamet gününde fayda verecektir. Zaten bizim saymış olduğumuz şartların birincisi, yani ve en önemlisi İslam'ın her zaman öne aldığı La ilahe İllallah'ın içinden La diye birinci sıraya tabutu inkar etmek ardından bu hadisin içerisinde bir işaret var. Ne zaman İmam Müsrün'deki rivayetinde var. İmam Müsrün'deki rivayetinde ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İslam ve şehrin üzerine bina edilmiştir. Allah'ını birlemek ve onun dışında ibadet edilenleri tekbir etmek, inkar etmek üzerine bina edilmiştir. Yani hadisin bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hüsnün'deki bir rivayetinde İslam Beşevlilerine bina edilmiştir diyor. Hani hadisler birbirini tescil eder. Bir iki bir konuda gelen aynı hadisi, farklı farklı rivayetlerle gelen hadisleri bir araya topladığımız zaman lafızlar birbirini tefsir ederler. İmam Hüsnün'deki rivayet buradaki rivayeti ne yapıyor? Açıklıyor. O da nedir? Kişinin Allah Azze ve e sadece ibadet etmesi, ibadette Allah'ı birlemesi ve Allah'ın dışında ibadet edilen tavukları kişinin yapmasıdır? Kişinin teksir ve inkar etmesidir. Eğer e, böyle olacak olursa bir kelime-i tevfik, yani saymış olduğu şartlarla beraber bir kelime-i yerine gelmiş olursa, ondan sonra deriz. Namaz, oruçlu, zekat ve Niye? Çünkü bunlar ona bağlıdır. O olursa bunlar kabul edilir. O olmazsa bunlar ne olmaz? O olmazsa bu diğerlerinin de hiçbir tanesi kabul edilmez. Yani İslam beş yıl üzerine bina edilmiştir dediği zaman başka bir şey İslam'ın temelinde yoktur manasında gelmez. Hatta bunu söylediği zaman adamın biri İbn-i Ömer'e diyor peki cihat? Yani, yani İslam beş yıl üzerine bina edilmiyor da cihat nerede? Yani bu da neydi? Bu da tenefin cihaba bakış açısıdır. Yani cihat hani peki cihat diyor. O da ne diyor ben peygamberimizden bu şekilde duydum diyor. Cihat güzelmiş. Yani o da diyor cihat güzelmiş. Fakat ben Peygamberimizden ne yaptım? Ben Peygamberimizden bu şekilde duydum. Ve aslında bu, Bukhari-i şerh edenlerin hepsi veya bu hadisi şerh edenler, mesela Bukhari-i şerh edenler işte e, Hafız ibn-i Hacer, İmam Ayni, ondan sonra Nevi'yi ne üstümü şerh eden, 40 hadis kitabında bir i Hacer, ondan sonra İmam Nevi'yi tekrardan, hepsi şuna devam vermişler. Niye Peygamberimiz cihazı zikretmedi? Şimdi cihat İslam'ın temellerinden biri, hatta cihat onun üzerinde, İslam cihatın üzerinde duruyor. İslam'ın izzette, açıkta durması, evet. buradan sayılan ibadetlerin rahat yapılabilmesi için cihat lazım. Niye cihattan bahsetmediler diyor. Kimisi diyor bu ibadetler işte farz-ı ait, cihaz normalde, farz-ı olduğundan dolayı. Yani bunlar sürekli farz-ı ait cihaz normalde, farz-ı olduğundan dolayı. Kimisi diyor cihat en son işte Hz. İhtar'ın deccanla savaşmasına kadar devam eder. Fakat bunlar insanın son nefesine kadar insanın üzerinde fazla aynıdır. Cevaplar önemli değil. Önemli olan alimlerin bu meseleyi açıklamaya çalışmaları. Yani sanki bir problem var da ortada. Niye peygamberleriz İslam'ın üzerinde bina edildiği, meselelerde cihadı zikretmeli, ne yapmışlardır? Dikret, niye cihad zikretilmeli diye bunu açıklamaya çalışmışlardır. Bu da derse başlamadan önceki ayette anlattığımız cihadın önemine ne yapıyor? Cihadın önemine dikkat çekiyor. Şimdi eee Derin kişi, kelime-i şehadetleri açıklamayacağız, kelime kaç ver üst üste açıkladık zaten, şartlarını, gereklerini açıkladık. İkincisi namaz. Şimdi namaz biliyorsunuz, dinin direğidir. Namaz olmazsa kişinin dili kesinlikle olmaz. Kişiyle küfür arasında ne vardır? Kişiyle küfür arasında namaz vardır. Namaz gelen eden muhakkak ki olmuştur. Bunlar ise nedir? Bunlar ise hadislerde gelen nafızlardır. Yine dile sahabe amelin tehlikeli namazdan başkasını küfür görmezlerdi. Yani sahabe icmayla namazın tehlikeli küfür görürlerdi. Yine birçok sahabeden namaz olmayanın dili yoktur. namaz olmayanın dinde bir fari yoktur Yine hadislerdi. Ve İmam Ahmed ve Ehli Hadis'in genel tercihi <gülüyor> Ve Allah Azzeveden'in Tövbe Suresi'nde Tövbe edip namazı kılıp zekat verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdir. Demesi namazın tehlikeli ne olduğunu gösteriyor namazın sevkili küfür olduğunu gösteriyor. Yani namaz aynı zamanda asli olan imana dahildir. Konunun başında anlattığımız bir insanın ne yapması lazımdır? Bir insanın namazını eda etmesi lazımdır ki kişi tevh-i sonra kişi Müslümanlardan olabilsin. Zekat meselesine gelince zekat meselesi tabi namaza mezhepler olarak dediğimiz gibi bir birçoğu hatta Abdullah ibn-i Sahabeden neredeyse de icman akıl ediyorlar. Yani sahabe diyor. Hepsini kastediyor. Sahabe, sahabenin genelini İmam Ahmed, ehl Hadis, Ehl-i Hadis'in bir çoğunluğu yani. İbn-i Teymiye, İbn-i ve benzeri alimler namaz kılmayanın küfür olduğunu yapmışlardır. Namazın terkini küfür olduğunu, yani sürekli bir terkini insanı küfüre götüreceğini söylemişlerdir. Ee, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik de namaz kılmayanın kâfi olmayacağını namaz kılınmadığı takdirde kimisine göre kafir öldürülür. Ee, namaz kılmayan, yanlış söyledim kafir değil. Çünkü bunlara göre namaz kılmayan kafir değil. Ee, kimisine göre hapsedilir. Kimisine göre de ne yapılır? Kimisine göre de ceza olarak öldürülür. Bu genel olarak namaz ve hadislerden, ayetten aynı zamanda e, selefin ve sahabenin görüşünden razı olan da namazın sürekli teşkinin küfür olurdu. Zekat'a gelince e, Zekat'ta biliyorsunuz işte e, sınıflarına göre değişen senede bir defa mal belli bir miktara ulaştığı zaman belli oranda Allah'ın belirlediği oranda maldan bir kıymetin çıkarılmasıdır. E, zekat aynı zamanda e, ile İslam'da sürekli namazla beraber zikredilmiştir. Kur'an Kerim'in birçok yerinde zekat namazla beraber zikredilir. Bu da kimi alimler zekat e, İslam'ın mali yönünü gösterdiğinden dolayı böyle önemli olduğunu söylemişlerdir. Zekatın terki meselesine gelince, zekatın terkinde gelen ümmetin cümuru, zekatın terkini küfür olmadığını söylüyorlar. Fakat zekat vermeyenler savaşırlarsa öldürüleceklerini söylüyorlar. Fakat benim gördüğüm kadarıyla ve bazı alimlerin de, muasır alimlerin de tercih ettiği gibi, eski alimlerden de tercih edenlerin olduğu gibi zekatın verilmemesi aynı zamanda küfürdür. Çünkü zekatı insanın vermemesi aynı zamanda küfürdür. Niye aynı zamanda küfürdür? Çünkü sahabe zekat vermeyenleri teksir etmiştir. Zekat vermeyenlere yalancı peygambere uyanların muamelesini yapmışlardır. Zekat vermeyenlerden bahsedince küfür lafzıyla e, bahsetmişlerdir. Zekat verenler Müslüman oldukları zaman, biz ölülerimiz ateşte, bizim ölülerimiz cennette diye söz almıştır Hz. Ebu Bekir onlardan. Bu ve benzeri ve Allah Azze ve Celle onlar tövbe eder, şirkler tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, dinde kardeşlerdir demişlerdir. Zekat ve namazı da dinde bizimle kardeş olabilmeleri için şart olarak zikretmiştir. Allah Azze ve Deyler törde iki yerde. Hem de bize bunlara dayanarak ne diyoruz? Bize bunlara dayanarak diyorlar. bu ihtilap caiz, namaz gibi değildir. Bu ihtilap muteber olan bir ihtilaptır. Karşı tarafında bazı kendilerine göre delilleri vardır. Fakat Allah-u Alem, Racı Fala'nın ve zekatın tepkili küfür olduğu gibi görünüyor. Hacı zaten biliyorsunuz gücü yetene Allah Azze ve Celle'nin ee, farz olduğu ömürde bir defa yapılması gereken bir ibadettir. Oruç da aynı şekilde biliyorsunuz yılda bir defa 30 gün Ramazan orucu e, tutulur. Bunların terkinin e, hükmünde İmditebiye tenefin arasında meşhur bir ihtilafın olduğunu söylüyor. Yani kimisi bunları terk etmeye de küsur olduğunu söylemiştir. Fakat çok şan e, görüntü olarak kalmışlardır bir kenarda. Genelde de yani çok büyük ittifakla görünen görüş haç ve orucun telkinin küfür olmadığına dairdir. Fakat seleften bunların da küfür, telkinin küfür olduğunu söyleyen alimler e, mevcut olmuştur. E, İslam 5'e üzerinde bina edilmiştir hadisinden de e, çıkarılabilecek olan notlar bunlar. Devam edelim. Ebu Nureyde radıyallahu anh'la Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman 60 küsur şubedir hayada imandan bir şubedir buyurmuştur. Şimdi bu hadisin e, normal rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki iman 60 veya 70 küsür şubedir. Yani imanın 60 veya 70 küsür şubu olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam zikrediyor. E'laha diyor onun en üst mertebesi la ilahe illallah'tır. Yani en üst şube en üst bölüm, en üst kısım la ilahe illallah'tır. En alt şubesi ise derece yönünde yoldan insanlara eziyet veren maddeleri ne yapmaktır? Yoldan insanlara eziyet veren maddeleri kaldırmaktır. Hayata imandan bir şubedir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz bu hadite baktığımız zaman bizim imanı üçü ayırdık ya asli iman, vacif iman, bir de bir de olan iman. Biz, bu hadis bunun neyidir? Bu hadis bunun delilidir. İman şube şubedir. Bazı şubeler vardır ki Tercih veya fiil, tercih insanı küfre götürür. Ne gibi? La ilahe illallah gibi. Bazı şubalar evlâh tercih insanı küfre götürmez. Ne gibi? Yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmak gibi. Kişi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmasa da ne olmak? Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmasa da kişiye bir zarar vermez. Hayat nedir? Kişinin cennete gidebilmesi için ve namus ve ihbet içerisinde kalabilmesi için. Hayat nedir? Hayat da gereklidir. Şimdi iman 60 şubedir dediğimiz zaman, her işin başı diyoruz ya, her İslam'ın en önemli noktası, İslam'ın temeli olmadığı zaman diğer ameller hiçbir şey yaramıyor. La ilahe illallah. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda imanın da en üst mertebesidir. İmanın alt mertebesi de yoldan eziyet verici şeyleri kaldırmaktır. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Bu dinin sadece işte insanları bir araya toplamak veya sadece işte insanlara ahiretle ilgili, imanla ilgili, küfürle ilgili bilgileri öğretmek için gelmemiştir bu din. Aynı zamanda bu din insanların sosyal hayatını düzenlemek için de gelmiştir. Yani bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın iman şubeti diye zikrettiği şeye yoldan insanlara eziyet verici şeyi yapmaktır? Yoldan insanlara eziyet verici şeyi kaldırmaktır. Bu tür meselelerin de Müslümanın hayatında yerinde olması lazım. Yani Müslüman yaşadığı yerde kendi imanının bir şubeti olarak topluma zarar veren maddeleri veya toplum için engel teşkil eden maddeleri ne yapmalıdır? E, gidermelidir. Hani ilk dersimizde anlatmıştık ya, Hadis-i Hatice Peygamberimizin anlattığı olanan üstü durumda, mutlaka Peygamberimiz için bir güzellik olduğunu nereden çıkarıyordu? Peygamberimizin davletten önceki güzel ahlakından, güzel vasıflarından çıkarıyordu. Bunlar ise Müslümanın kendisinde bulunması gereken nelerdendir? Müslümanın kendisinde bulunması gereken güzel vasıflardandır. Toplum içinde, davletinin daha çok insanda etkili olabilmesi için Müslümanda bulunması gereken vasıflardandır. Dolayısıyla haberde, zatı-ı bir hadis-i şerifle diyor ki: "Kullu sulama bi'n-nasi alayhi sadaka." Kişinin üzerine sabahladığı her eklem için bir sadaka vermesi gerekir. Yani, "Kul yevm tenfur fi'ş-şems." Güneşin doğduğu her gün, yani her sabah gözümüzü açtığımız zaman 360 tane Allah'a borçluyuz. 360 tane sadaka vermek zorundayız Allah azze ve celle ne ki ne yapabiliriz? Üzerimizdeki borcu atabiliriz. Niye? Çünkü bu eklemler bütün hayat bunların üzerinde devam ediyor. Alma, verme, tutma, iş yapma, her şey ibadetler, eklemler üzerine. Bunlar da 360 tane. Bu 300, başka bir hadiste 360 tane olarak geliyor. 360 tane neyini vermek lazım diyor. Bu da bu paraya geçiyor, müslümde geçiyor. Bu 360 tane'nin sadakasını vermek lazım. Şimdi bu 360 tane sadakası nasıl verilir? Yani her günde 360 tane fakire 1 milyon versen 360 milyon yapar. Yani perişan olursun. 100 bin lira versen 36 milyon mu yapıyor? 360 tane fafile verdiğinde gene serişan olursun. Mümkün değil yani. En düşük parayla bile ağzından kalkamazsın. E ne yapmak lazım? Ne yapacak Müslüman Bunu üzerinde borç var? Peygamber Havetine onu da öğretiyor. Yolda giderken diyor, yolda eziyet veren şeyi arındırırsın, bu bir sadakadır. Kelimetun sayıbe, sadaka. Güzel bir söz söylersin, sadakadır. Kardeşine güler yüzle karşılarsın, sadakadır. Subhanallah sadakadır, Allahu Ekber sadakadır, La ilahe ile Allah sadakadır, Elhamdülillah sadakadır. Yolda giden bir insan bineğine binerken ona yardım etmek sadakadır. Birinin yükünü kaldırıp, her şey hadiste, hadisin farklı rivayetlerinde gelen lafında, ekleme o. Ee, yolda giden birinin yükünü kaldırıp ona vermek aynı zamanda nedir? Aynı zamanda sadakadır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu tür belki insana basit görünen, özellikle bazı meselelere odaklanmış insanlara, basit gibi görünen şeyler, aslında insana hayatına çok önemli bir yeri vardır. E, i̇nsan itikatla Müslümanlar zümresine geçer, bu tarafa geçer, amel de cennet zümresine geçer. Yani itikadı düzgün olsa da kişinin amel, itikadın cennete girmene, tamam temel rol itikattır, fakat bunun yanında amel'e de ihtiyaç var. Yani bir insan kıyamet gününde dirildiği zaman başlangıç olarak cehennem ehli içine gitmemesi için itikadının sahip olması lazım. Fakat itikad dayak olduktan sonra bir de o kıyamet günün dehşetini yaşamamak için insandan ne olması lazım? Talih amel olması lazım. Ve peygamberimiz ne diyor? La tahtiranne mine'l-ma'ruf-i şey'a. Aileli e, iyilikten hiçbir şeyi küçük görmez. Yani iyiliğin küçüğü büyüyor olmaz. Bazen çok küçük bir amel, yani yoldan eziyetini yolda giderken bir taş, eminim birçokumuzun dikkatini bile zelbetmez. Ya bunu kaldırsan ne olacak, bunu kaldırmasan ne olacak diyoruz? Ama ben İsrail'den fahişe olan kadın köpeğe ayakkabısına su içirdiğinden dolayı cennete gidiyor. Yani mahşeyi küçültememek lazım. İyiliği küçültememek lazım. Hayırların kabul olduğu vakitler vardır. Allah Azze ve dediği vakitler vardır. Veya karşındakinin çok ihtiyacı vardır. Allah'ın sevdiği bir kuldur. Sen onun ihtiyacını giderdiğinden dolayı o saatte de Allah'ın rahmetinin seçinesini bir döneme denk gelirsin. Allah Azze ve Ceyna'nın geçmiş günahlarını affeder. Onlarında de değil midir? Sen de onun yüklü değil misin? O an hoşuna birer yapmış olduğun ama senin geçmiş günahların nesini birden ne yapar? Affed, e, affeder. eder. Ondan dolayı Müslüman yani şunu unutmazlarım, iman gibi önemli bir noktada dahi Peygamberimiz imanın şubesi olarak e, şeyi dikkat ediyor. Yoldan eziyet verici şeyleri kaldırmayı dikkat ediyor. Buradan biz Müslümanın e, hiç bir işte Amerikçisi gömleği Birçok amelin insana neler neler yapabileceğini, insanın borcundan bile kurtarabileceğini. iki Müslümanın toplumda sosyal düzenlere noktasında <gülüyor> çok dikkatli olması gerekli. Yani insanlara eziyet verici şeyleri gidermek. Aynı zamanda insanlara eziyet verici şeyleri de yapmamak. Yola sükürmemek, millete asip şekilde bağırmamak. İşte adam şey dinliyor, son bir şey dinliyor. Ya ne yapıyorsun? Ya müşrik bırak, rahatsız olsalar ne olacak? Yani İslam'da böyle bir anlayış yoktur. Millet müşrik diye millet rahatsız edin mi? Sen de normalde bu toplumda yaşayan fersen sen öyle kendin bu toplumun işte e, sosyal düzenini muhafaza edeceksin ki genel olarak ne olsun, genel olarak toplum ıslah olmuş olsun. Daha sonra Peygamberimiz de diyor hayal imandandır. Yani aslında doğrudur. Hayal imandandır de Peygamberimiz başka bir e, hadis de söylüyor ki hayanın hepsi hayırdır. Yani hayanın hepsinin hayırdır. İslam'ın teşvik etmiş olduğu iffet namus, ahlak, bunların gerçekleşebilmesi için mutlaka hayanın olması lazımdır. Usanma duygusunun, kişide çekinme duygusunun olması lazımdır ki özellikle Allah'a, Müslümanlara karşı kişi ne yapabilsin? Haramlardan kaçınabilsin. Yoksa hayalı olmayan bir insan, cüretkar olan bir insan, zaten İddin Abdüselam'a göre günahın aslı cürettir, e, taatın aslı da hayaldir, çekinmedir. Yani alimler farklı farklı yorumlar yaparken bir de böyle yorum yaparlar e, olmuştur. Hayal Asıl olarak insanı günahtan alıp koyacak olan nedir? Hayadır. Allah korkusu yani Allah'tan çekinmedir. Ve yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i diyor ki insanların nübuvvet kelamından, ilk günden bu yana ezberlediği yani bütün peygamberlerin her cikrettiği bir şey vardır. Usanmıyorsan dilediğini yap. Yani eğer hayalı değilse, sende haya yoksa dilediğini yap. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki insanı dilediğini yapmaktan alıp koyan şey hayadır. Aynı zamanda insanı her dilediğini yapmaya sevk eden şey de Haya nasıl elde edilir? Haya nasıl elde edilir? Fırk, uç, uçur ortamında kalan bir insanın ve çok şaka yapan bir insanın, müstehçen kelimelerle şaka yapan özellikle bir insanın bunlara dikkat etmeyen insana hayatı kalmaz. Haya bir perde gibidir. Yani bir defa yırtıldı mı artık gidiyor. Bir defa insan nereden kaçtı mı gidiyor. Özellikle günahların içinde kalan günahlara karşı cüretkar olan ve günahser insanlarla beraber olan ve müstehcen kelimelerle şaka yapan müstehcen olan şeyleri biline alan ve ne şaka dahil olsa bu insanlara haya perdesi kalkıyor ama buna azami süreçte dikkat eden ağzına kötü söz almayan haram ortamında bulunmayan haram ortamını terk eden insanlar çok basit bir şeyler bakıyorsun adamın yüzü kızarıyor yani niye çünkü hayatından dolayı yani müslümanın ne yapması lazım müslümanın buna dikkat etmesi lazım yoksa ya azubillah yani haya Elde gittiği zaman insan ne yapıyor? Hayal elde gittiği zaman insanı perişan ediyor. Artık insan her dilediğini, peygamberin dediği gibi hayasız olduğu zaman her dilediğini yapabiliyor. Yalnız e, burada alimler bir işçisine yapmışlar. Alimler dediğim Allah-u Ya İbn Abbas'ın sözü ya Mücahid'in sözü. o da bu para bir ediyor. İlim kitabında. Diyor ki kibirli ve hayalı insan ilim öğrenemez. Yani kibirli ve hayalı insan ilim öğrenemez. Tabi burada Buradaki hayaladan kasıt çok çekingen olan, soru sormaya çekinen insan e, şey öğrenemez, ilim öğrenemez. Niye? Çünkü soru soramayan insan ilim öğrenemez. E, çekingen insanlar soru sormaktan çekinir. Kibirli insanlar soru sormayı temele verir. Yani anlamadı mı gibi bir e, duruma kapılacağından dolayı Allah'la diğer İbn Abbas'ın sözü veya oca Mücahid'in sözü eee hayalı ve kibirli olan insan ilim öğrenemez diye. Yani bu e, olmak lazım yoksa Hayal ile farklı eden insanın ile ilgili soruları sorması hayatsızlık değildir. Hatta Aziz Ayşe diyor ki, e, Allah erta kadınlarına merhamet ettir. لَمْ يَمْنَعْهُنَّ حَيَاءُهُنَّ اَنِ اَنِ اتَّفَقُوا Yani onların e, hayaları, onları dinde fakirleşmelerine engel olmamıştır. Dillerini sorup öğrenmelerinde engel olmamıştır hayaları. Yani dil alanında soru sormak hayatsızlık değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Haya daha farklıdır. İnsanın günahlara ve Allah'a karşı çekingen olmasıdır. Yoksa insanlara karşı korkaklık haya değildir. Ondan sonra ne bileyim? E dediğim gibi soru soramamak bunlar haya değildir. Haya kişinin Rabbine karşı çekingenlik duygusunu hissetmesi hayadır. Okuyalım mı? Yeter mi? Yazanlara soruyorum. Okuyalım mı? Yeter mi? Yeter. Vâsuru zâhvânâ elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vahdimiz dolduğundan dolayı Bu, yeten haftaki dersleri kim yazmayan var mı, etsiye götürüp de yazmayan? Aynen, şimdi yazdım, o ağzının mi benim Allah şahitli diyor. Ne ya da